Müslümanlık insaniyetin kamilliyeti ve mükemmeliyetidir yani. Her, her devrin dinidir. Hiçbir zahmet ve zorluk yoktur. İslam dininde. Zorluk ve zahmet çıkaranlar kendileri çıkarlar. Kendi görüşlerini söylüyorlar İslam diyor. Yani. Yeni İslam'da şey yok. O kendi alınırı söylüyor. İslam'ı söylemiyor. Zahmet zorluk çıkaranlar. Kolaydır. Çünkü Sultan Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem yeshiru vela tuashiru beşhiru vela tünefriy buyurmuşlardır. Hazreti Muhammed Mustafa. Zübde-i alem, mahluk-ı rabbani, rahmetellil alemi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdelerin reflet ettirmeyiniz. Ta yardım az kıldırın. Çünkü secdeye eman yoksa ima ile kılınır. Şimdi vaktiyle suarı ver Harpa giderken bak, bulamazlarsa eğer yere inip secde etmeye atların üzerinde secde ederler. İslam suvarları. Bu kadar harflere girdiler hiçbir zaman namaz bırakılmadı. Hatta çok acı söylediğim vakitte burnumun direği sızılıyor. Sen de sızılayacak kalpün, göğsün. Bu milletin kanını taşıyorsun eğer. Son ikindi ezanları okunuyor yana önünde. Bırakacağız yani artık. Masurayı çözüyoruz. Son ikindi ezanları, son Avrupa'da durumumuz. Ezanlar okunuyordu. Son iki nezan namazları kıldılar. Öyle döndüler geriye. muhassayı kaldırdılar. Muhassada bile, mağlubiyetle bile. Güçlük yok, zorluk yok İslam'da. En mükemmel din. Çünkü Allah dini. Son din. Cenab-ı Hak kendi üzerine almış hıfzını, emanını. Her şeyinde bir hikmet. Bir hikmet mi? Estağfurullah. Bin hikmet var. Bin hikmetinde bin hikmet var. Harisen âdiliz. Kalemler kağıdı gelmez yazmaya. Tatipler yorulur. Elhamdülillah ki Allah bizi bu dinde yaratmış. Bu ne lütufcana bak bize en büyük nimet.